Taha Suresi 91. Ayetten itibaren. Onlarsa... ...biz demişlerdi... ...Musa bize dönüp gelinceye kadar... ...o buzaya tapmakta kaim ve daim olmaktan katiyen ayrılmayacağız. Musa dedi ki... ...ey Harun... ...bunların saptıklarını gördüğün zaman...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 O da şöyle dedi, ben onların görmediklerini gördüm, binaenaleyh o peygamberin izinden bir avuç toprak alıp onu attım, bunu bana nefsim hoş gösterdi böyle. Musa dedi, haydi git, çünkü senin hayatın boyunca nasibin benimle temas etmeyin demendir.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 bir mümin olarak iyi, iyi amel ve hareketlerde bulunursa o ne günahlarının artırılmasından ne sevaplarının eksiltilmesinden endişe etmez. Biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda tehditlerden nicesini tekrar tekrar açıkladık. Olur ki korunurlar yahut o kendilerinde yeni bir hatıra ve İbret canlandırır. Tek hükümdar olan, hak olan Allah'ın şanı çok yücedir. Sana onun vahyi tamamlanmasından evvel Kur'anı okumada acele etme. Rabbim, benim ilmimi artır de. Andolsun ki biz bundan evvel Adem'e de vahiy ve emretmişizdir. Fakat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 İşte bunun üzerine ikisi de ondan yediler. Hemen kötü yerleri açılıverdi. Üstlerini cennet yaprağından yamamaya başladılar. Adem Rabbine karşı geldi de şaşırıp kaldı. En sonra Rabbi yine onu seçti de tövbesini kabul etti, ona doğru yolu gösterdi. Buyurdu. Kiminiz kiminize düşman olarak hepiniz oradan inin. Artık ne zaman benden size hidayet gelir de kim benim hidayetimi uyarsa o sapmaz bedbaht olmaz. Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun hakkı da dar bir geçimdir ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.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 Ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları biz böyle cezalandırırız. Ahiretin azabıysa elbet daha çetin ve daha süreklidir. Biz onlardan evvel nice asırlar halkını helak etmişizdir. Bu onları ifşaat etmedi mi? Halbuki kendileri de onların yurtlarında yürüyüp duruyorlar. Bunda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 Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün etrafında dahi tesbih et ki rızayı ilahiye eresin. Onlardan bir sınıfa kendilerini fitneye düşürmemiz için verdiğimiz ve faydalandırdığımız bu dünya hayatına ait zinetlere ve debdebelere sakın gözünü dikme. Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem daha süreklidir. Ehline namazı emret. Kendin de ona sebat ile devam eyle. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel akıbet takva sahiplerinindir. Dediler ki bize o Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi? Evvelki kitaplardakinden apaçık bir han gelmedi mi onları Eğer biz onları daha evvel azapla helak etmiş olsaydık muhakkak diyeceklerdi ki Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de şu zillete ve rüsvalliğe uğramamızdan evvel ayetlerine tabi olsaydık. De ki hepimiz beklemekteyiz. Siz de gözetliye durun. Çünkü dümdüz bir yolun sahipleri kimlermiş? Hidayete ve ebedi nimete erenler kimlermiş? Yakında bileceksiniz. Enbiya Suresi Değerli dinleyenler, Enbiya suresi Mekke'de indirilmiştir. 112 ayettir. Sure genel itibariyle tevhidden, ahiret inancından ve peygamberlerin kıssalarından bahseder. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesap günleri yaklaştı. Böyleyken onlar hala gaflet içindedirler, yüz çeviricidirler. Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelmeye dursun. Onlar bunu ille alay ederek ve kalpleri oyuna dalarak dinlemişlerdir. Zalimler gizli fısıltıyla şöyle konuştular. Bu sizin gibi bir insandan başka mıdır? Kendiniz görüp ve bilip dururken şimdi sihre mi geleceksiniz? Onlara dedi ki, Rabbim gökteki, yerdeki her sözü bilir. O hakkıyla işitici, kemaliyle bilicidir. Dediler, hayır bunlar saçma sapan rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Hayır, o bir şairdir. Böyle değilse o halde evvelki peygamberlere gönderildiği gibi o da bize bir mucize getirsin. Onlardan evvel helak ettiğimiz Hiçbir memleket iman etmedi de şimdi bunlar mı iman edecekler? Biz senden evvelde kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Biz onları yemek yemez birer ceset olarak yaratmadık. Onlar bu dünyada ebedi de değillerdi. Sonra biz onlara olan vadimizin doğruluğunu gösterdik de hem kendilerini hem kimleri diliyorsak onları kurtardık. İfrakçılarıysa helak ettik. Ant olsun size öyle bir kitap indirmişizdir ki bütün zikriniz ondadır. Hala akıllanmayacak mısınız? Biz zulmeden nice memleketi kırıp geçirdik. Sonra ardından da diğer kavimleri yarattık. Onlar azabımızı hissettikleri zaman hemen oralardan harıl harıl kaçıyorlar. Onlara kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha yurtlarınıza dönün çünkü sorguya çekileceksiniz denildi. Dediler ne yazık bize. Biz hakikaten zalimleriydik. Nihayet biz Onları biçilmiş bir ot, ocakları sönmüş bir kül yığını haline getirinceye kadar daima feryatları bu söz olmuştur. Biz göğü de, yeri de, ikisinin arasında bulunan şeyleri de oyuncular olarak yaratmadık. Eğer biz bir eğlence edilmek isteseydik onu kendi canibimizden edinirdik elbet. Biz böyle yapanlarda değil. Hayır, biz hakkı batılın tepesine indirip atarız da o bunun beynini parçalar. Bir de görürsünüz ki bu yok olup gitmiştir. Allah'a karşı vasıf ve isnat etmekte olduğunuz iftiralardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Onun huzurundakiler kendisine ibadet etmekten asla kibirlenmezler, yorulmazlardı. Onlar gece gündüz ara vermeyerek onu tesbih ve tenzih ediyorlar. Yoksa onlar yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler? Eğer her ikisinde Allah'tan başka ilahlar olsaydı onların ikisi de muhakkak ki harap olup gitmişti. Demek arşın Rabbi olan Allah onların vasf ve isnat ede geldikleri şeylerden yücedir, münezzehtir. O yapacağından mesul olmaz. Fakat onlar mesul olurlar. Ondan başka ilahlar mı edindiler? Sen onlara de ki, delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı. İşte benden evvel gelenlerin kitabı. Hayır, onların çoğu Hakkı bilmezler de bunun için yüz çeviricidirler onlar. Biz senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki ille ona şu hakikati vahyetmeyelim. Benden başka hiçbir ilah yok. O halde bana ibadet edin. O çok esirgici Allah evlat edindi dediler. Onun şanı bundan yücedir. Hayır evlat dedikleri melekler ikrama mazhar edilmiş kullardır. Bunlar sözleriyle asla onun önüne geçemezler. Bilakis bunlar onun emriyle hareket ederler. Önlerindekini de arkalarındakini de o bilir. Bunlar onun rızasına ermiş olandan başka kimseye şefaat etmezler. Bunlar onun korkusundan titreyenlerdir. Bunlardan kim ilah o değil benim derse onu cehennemle cezalandırırız. Biz o zalimleri de böylece cezalandıracağız. Göklerle yer bitişik bir haldeyken biz onları birbirinden yarıp ayırdığımızı her diri şeyi de sudan yarattığımızı o küfredenler görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı onlar? Yeryüzünde insanları çalkalar diye sabit sabit dağlar yarattık. Aralarında da bol bol yollar açtık. Ta ki maksatlarına ersinler. Biz gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa bunun ayetlerinden yüz çeviricidirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Ve bütün bunlar kendi dairesi içinde yüzmektedirler. Biz senden evvelde hiçbir beşere dünyada ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen Sanki onlar bakıyı midirler? Her can ölümü tadıcıdır. Sizi bir imtihan olarak hayr ile de şer ile de deniyoruz. Nihayet yine ancak bize döndürüleceksiniz. O küfredenler seni gördükleri zaman seni alay mevzundan başka bir şey edinmezler. Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu? derler. Halbuki çok esirgeyici Allah'ın indirdiği Kur'an'ı inkarla kafir olanlar onlardır. Onların kendileridir. İnsan aceleden yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden ona acele istemeyin eğer doğrucularsanız derler, bu tehdidin tahakkuku ne zaman? O küfredenler, yüzlerinden ve arkalarından saran ateşi, hiçbir suretle men edemeyecekleri, kendilerinin de yardım göremeyecekleri zamanı bir bilselerdi. Hayır, bu onlara ansızın gelecek de, kendilerini şaşırtacaktır. Artık, onu reddemuktedir olamayacakları gibi onlara mühlet de verilmeyecektir. Ant olsun, senden evvelki peygamberlerle de alay edilmiştir de alay etmekte oldukları şeyler kavimlerinin içinden alay eden o maskaraların kendilerini kuşatmıştır. De ki, Allah'ın geceleyin, gündüzün gelebilecek azabına karşı o çok esirgici olan Allah'tan başka sizi kim koruyabilir? Hayır, onlar Rab'lerini hatırlayıp anmaktan yüz çeviricidirler. Yoksa onların bize karşı müdafaa edebilecek ilahları mı var? Taptıkları o nesneler kendi nefislerine bile yardım etmeye güç yetiremezler. Bizdense hiç sahiplik göremezler onlar. Evet, biz onları da, atalarını da bu dünyada ömürleri tepelerine aşıp uzayıncaya kadar yaşatıp geçindirdik. Fakat şimdi görmüyorlar mı ki biz o arza gelip etrafından tediricen eksiltip duruyoruz? O halde galip olanlar onlar mı? De ki ben ancak vahy ile sizin başınıza gelecek tehlikeleri haber veriyorum. Fakat sağırlar, inzar ve tehdit edildikleri zaman duymazlar. Ant olsun ki Rabbinin azabından onlara ufak bir şey dokunsa muhakkak yazıklar olsun bize. Biz gerçekten zalimlermişiz diyeceklerdir. Biz kıyamet gününe mahsus adalet terazileri koyacağız. Artık hiçbir kimse hiçbir şeyle haksızlığa uğratılmayacaktır. O şey bir hardal tanesi kadar olsa bile onu getiririz teraziye koyarız. Hesapçılar olarak da biz yeteriz. Andolsun ki biz Musa ile Harun'a takva sahipleri için bir nur ve öğüt olan Furkan'ı verdik. Öyle takva sahipleri ki onlar görmeden Rablerine candan saygı gösterirler. Onlar kıyametten korkanlardır. İşte bu Kur'an'da Bizim indirdiğimiz fez kaynağı bir zikirdir. Şimdi siz mi bunu inkar edicilersiniz? Andolsun ki biz daha evvel İbrahim'e de rüştünü verdik ve biz onun buna ehil olduğunu bilenlerdik. O zaman o babasına ve kavmine sizin tapmakta olduğunuz bu heykeller nedir demişti. Onlar ...biz atalarımızı... ...bunların tapıcıları olarak bulduk... ...dediler. İbrahim dedi... ...and olsun... ...siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz. Onlar... ...sen bize gerçeği mi getirdin... ...yoksa sen şakacılardan mısın... ...dediler. O da hayır dedi... ...sizin Rabbiniz hem göklerin... ...hem yerin Rabbidir ki... ...bunları o yaratmıştır... ...ve... Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken o bunları parça parça etti. Yalnız onların büyüğünü bıraktı. Belki ona müracaat ederlerdi. Dediler bunu bizim ilahlarımıza kim yaptı? Herhalde o zalimlerden biridir. Dediler. İşittik ki kendisine İbrahim denilen bir genç bunları diline doluyordu. Dediler. O halde onu insanların gözleri önüne getirin. Olur ki onlar da aleyhinde şahitlik ederler. Ey İbrahim dediler. Sen mi ilahlarımıza bu işi yaptın? Dedi. Belki bu işi onların şu büyüğü yapmıştır. O halde onlara sorun eğer söylerlerse. Bunun üzerine vicdanlarına başvurup içlerinden dediler ki ''Hiç şüphesiz asıl zalimler sizsiniz, siz.'' Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler. ''And olsun ki bunların söz söylemeyeceğini sen de bilirsin.'' dediler. İbrahim dedi Öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir şeyle ne fayda ne zarar veremeyecek olanlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza akıllanmayacak mısınız siz? Dediler. Onu yakın. Bu suretle ilahlarınıza yardım edin eğer bir iş yapanlarsınız. Biz de dedik. Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz kendilerini daha ziyade hüsrana düşenlerden kıldık. Onu da, Lut'u da içinde alemler için bereketler verdiğimiz yere ulaştırıp kurtardık. Ona İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik ve bunların her birini salihler yaptık. Onları emrimizle doğru yolu gösterecek rehberler kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, dosdoğru namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edicilerdi. Lüt'a da bir hüküm, bir ilim verdik. Onu kötülükler yapmakta devam eden o memleketten kurtardık. Hakikat onlar fena bir kavim idiler, fasıktılar onu rahmetimizin ta içine koyduk çünkü o salihlerdendi Nuh'u da hatırla çünkü o daha evvel dua etmişti de biz onu kabul eylemiştik nihayet kendisini de ehlini de o büyük sıkıntıdan kurtardık onun ayetlerimizi yalanlayan kavminden biz öcünü aldık Hakikat onlar kötü bir kavimdiler. Biz de işte tümünü birden suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da hatırlı. Hani onlar ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Hani kavmin davarı geceliğin çobansız olarak ekinin içinde yayılmış zarar yapmıştı. Onların verdikleri hükmün biz şahitleriydik. Biz onun fetvasını hemen Süleyman'a anlatmıştık. Zaten biz her birine hüküm ve ilim vermiştik. Dağları ve kuşları Davud'la birlikte tesbih etmek üzere ram etmiştik. Bütün bunları yapanlar bizdik. Biz ona sizin için, sizi muharebenizin şiddetinden korumak için giyecek zırh sanatını öğrettik. Şimdi siz şükredenler misiniz? Süleyman'ım da, Şiddetli esen rüzgarı emrine verdik ki bu kendisini içerisine bereket verdiğimiz yere onun emriyle akar götürürdü. Biz her şeyi bilenleriz. Şeytanlardan onun için denize dalacak ve bundan başka işler görecek olan kimseleri de emrine verdik. Biz onların nigebbanıydık.